ben açık radyo şovlarından seviyorum. Böyle dünya ile çevreyle ilgili haberler videolar. Bazen misafirleri oluyor. Mesel marifetler diye bir şey var. Orada o gün ay takvimi okuyorlar. Sonra orada o gün ne oldu, o gün ne önemli e, anlatıyorlar. E işte E, çevreyle ilgili ve dünyayla ilgili çok şey okuyorlar böyle. Şarkı çalıyorlar, misafirler okuyorlar. Öyle. Evet Açık Radyo'dasınız ve bu dinlediğiniz ses Talya Özgüven'e aitti. Bu e, çevreye ve dünyaya ait şeyler anlatıyorlar dedi. Kendisi bize bıraktığı ses kaydında. Hoş geldin Talya. Merhaba. Merhaba. Ve annesi Petra Özgüven. O da burada. Hoş geldin Petra. Merhaba. Hoş geldiniz merhaba. Hoş bulduk. Ben de buradayım. Can, can Tombil de <gülüyor> burada. Ve Aslan yok. Şimdi bu tem özgüvenleri de ikna edemedik. Ekolojik Bozca Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'ni de düzenliyorlar. kendi Oradan da size ses vermiştik. BİFET'den duyurular yapmıştık. Hatta yorumlar da çıkartmıştık. Evet. evet. Yani bir de küçük çiftçinin, küçük esnafın, küçük üreticinin yaşam alanı nasıl daralıyorsa bağımsız belgeselcinin alanı da böyle daralıyor. Bunu genişletmek için yapılmış bir kolektif çabanın izini sürüyorduk. Evet. Şimdi açık radyoda benzeri bir şey yapıyor epey bir süreden beri. Anlatın bakalım. Siz de top. <gülüyor> <gülüyor> Petra anlat. Evet. BİFET mi anladın? Yani ne istiyorsan anladın. BİFET açık radyo arasında nasıl bir bağlantı var? Yani bir kooperatif topluluk. Sizinki de öyle bir şey değil mi? Biraz mikrofonu da çeker misin? Tamam. Ee, Bozcağ'da belediyenin bir çalışması. Ama aslında e, çoğunluk da e, dayanışma üzerine olan bir şey. Ve e, tabii ki bu çevre konusu şu anda en önemli konular dünyada. Yani başka bir şey yok. Biz onu belgesel aranda <gülüyor> paylaşmaya çalışıyoruz. Ve Açık Radyo'da böyle bir bağlantıda biz. yani Geçen sene can geldi. Galiba da bir, bir sürü şeyi de gördü ve evet <gülüyor> paylaşabildi. Yani dayanışmanın ve paylaşmanın önemi e, nereden geliyor sizce? Bak telefonlar da çalmaya. Başladı bile Çok iyi Bol bol arayın Çok ufak bir bağlantı kurmak istiyorum Benim geçen sene gittiğim Bozcada'da, daha doğrusu Bozcada'ya gittiğimde yaşadığım deneyimde şunu gösterdi Yani radyo ve açık radyoyu daha üzerinden evet. genelden baktığımızda bir İstanbul temelli olarak bir şey olduğunu zannediyoruz Ve İstanbul'un içerisinde birbirimizi dinlediğini ve bu konular hakkında konuştuğunu zannediyoruz Ama Bozcada'da özellikle çok fazla radyo dinleyicisi var Aynı zamanda radyo programcımız da var Var tabi Deniz Aşırı Programı'nın Bozcaada'dan yapıldığını da buradan hatırlatalım. Deniz Park, evet, ona da buradan bir aydın diyelim. Evet, yani dayanışma ve paylaşım üzerine kuruluyor. Bir iyi de gidiyor galiba Bozcaada Festivali değil mi? BİFET. BİFET gayet iyi gidiyor. Şimdi yeniden başvurusu süreci açtık. Yani 1 Mayıs'a kadar filmleri kabul ediyoruz. Buradan evet. da duyurusunu yapmış olalım. <gülüyor> yapmış <kere> olalım. <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor> Geçen sene 70 ülkeden 330 film geldi Toplam olarak 60 film gösterdik O da 30 küsur ülkeden evet, <gülüyor> o, İçeriye baktığımız zaman Belgesellerin içerisine baktığımız zaman Sabahları bizim Açık Gazete'de ve Açık, Gazete, Açık Radyo'nun diğer programlarında da Anlatılan hikayenin Farklı şekillerle anlatıldığı Bir belgesel film festivali ortaya çıkmış olduğunu görüyoruz E, bu, ar bu aradaki bağ da oldukça önemli. Yani burada anlatılmaya çalışılan şey hem duyarlılık açısından hem de dünyanın gidişatı açısından neler olduğu... ...bunları farklı bir şekilde dile getirebilmek ve bu mecraları bulabilmekte önemli. Bu açıdan belki bir bağlantı kurabiliriz müşterekler, bu müştereklerin farklı şekilde gerçekleştirilmesi. Bir şey daha söyleyebiliriz, yani e, bizim filmler e, sadece kuzey ülkelerden gelmiyor. Biz çok sayıda global south dediniz yani güneyin, dünyanın güneyinden seslere geliyor. Aktivistlerin kendi seslere geliyor ve yüzde elli kadar kadın yönetmenlerimiz var. Yarısı kadın yönetmen evet. öyle mi? Çok önemli bir şey bu tabii. Bunu öyle seçmiyoruz ama böyle bir şeyi ortaya çıkıyor. Bizim gösterdiğimiz filmin yarısı kadın yönetmeni. ve Son yıllarda da bunu tartışıldı ya. Evet. Toronto'da, Berlin, Ali'de, her evet. yerde tartışılıyor. Ama biz onu başlangıçtan beri yapıyoruz. Evet. Yani Hollywood'un da en ciddi bir şeye uğradı. Eleştiriye uğradı. Me Too hareketiyle işte bu kadınların sesini duyurmaya başladı. Bakalım nasıl bir, gidecek? Bir de geçen sene çocuklara da dahil ettik. Heh, onu şimdi birazcık bize Talya anlatsın. Nasıl? E. Anlat. Çocuk filmleri vardı. Onları seyrettik. Filmle ilgili afiş yaptık. Sonra seramik yaptık. Eee kaleyi gezdik. Bozcaada'da da kaleye geldik. Bilmiyorum başka. Sen sen kaç yaşındasın? 8 sekiz yaşındasın. Açık radyo dinliyor musun Talia? Evet. Nasıl? Ne, nerede dinliyorsun? Nasıl dinliyorsun? Onlardan Arabada biraz... dinliyorum, evde dinliyorum. Evde dinliyorsun? Evet. Hangi programlar var? Aklında kalan? Var e, mı? Bilmiyorum. Sesinden hatırladığın program var mı? E, biraz önce sesini söyledik, anlattı ya evet, zaten. Evet, evet. Açık gazete. Saatli evet. Marif Takvimi hakkında konuşuyorduk biraz önce. Evet. evet. Bir de Eduardo Gagliano'nun bütün öyküleri dinliyor Evet. Aa. Evet. Selahattin Çolak'ın ayrı bir e, sevgi besleyen insanlardan bir tanesi kendisi aynı zamanda. Ama e, benim sesimi beğenmiyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Talya sen radyo programı yapmak ister misin? Bilmiyorum. Düşündürür müsün böyle bir şey? Mesela bir radyo programı yapmak istesen neyle alakalı olurdu? Dua'yla veya atla ilgili Atlarla ilgili. Dua ve atla ilgili. Çok şanslısın. Açık açık Radyo'da ikisiyle de alakalı program yapıldı. Hem atlarla alakalı hem de dua'yla alakalı. Ama bu sefer doğadaki atlarla alakalı belki bir program yapmak istersin. ikisini evet, birden. Evet olabilir. Olabilir. Yılkı atlarıyla. Dua ve atla. Peki şey. Sen kaçıncı sınıftasın? İkinci. Nasıl gidiyor dersler? Güzel. Radyo dinlemek engel oluyor mu derslere? E, hayır. <gülüyor> Peki o radyo dinlediklerin okulda karşına çıkıyor mu? Ha, okulda herhangi bir şey yapabiliyor musun? Radyoda dinlediklerininle alakalı şeyler görüyor musun? Çevreyle <gülüyor> alakalı mesela. Evet. Bazen. Dışarı çıkabiliyorsunuz yani okulda da. Hayır. Çıkamıyor musunuz? Bahçeye musun? çıkabiliyoruz. Bahçe de. var ama. Evet bahçe ha, var. Güzel bahçenin olması güzel. Yani biraz ekranın dışında Ağaç, böcek falan görmek imkanı da oluyor yani evet. Ama bozcağı da başka Tabi orası doğanın içinde Hakikaten değil mi Evet Bir de sen canım bir şey söylüyordun Neyle Destek efendim? getirdi Evet falan. kendi desteğine getirdi ama anlatmak isterse Tabi o hikaye desteğini nasıl getirdiğini Ee, bu, bu, biriktirdiğim bozuk paraları e, bir çantaya koydum, hı hı. çoğaldı çoğaldı, en sonunda çok fazla oldu. Ben de artık radyoya getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir torba, onu da belirtelim. Üç, Telefonlar çalıyor. 3 üç, üç, üç kere. Bunlar neyle alakalı? Ha, bu soru da size geliyor galiba Armer Bey. <gülüyor> bu 3 kal, kaldı, dört kaldı, beş kaldı gibi şeyler neyle e, alakalı? Kendimize böyle hedefler koyuyoruz. Bugün şu saate kadar bu kadar destek telefonu gelirse. Ama işte telefon geliyor da destek mi geliyor? Evet. Yani destek geliyor, Telefondan evet. para mı koyuyoruz? Evet. Açıkça söylüyoruz. Açık radyo ayakta kalsın istiyor musunuz diye. İşte bunun şeyi de var, bir saatlik bir de şey desteğin karşılığı 250 lira, yarım saatlik bir programa da destek olabilirsin, o da 150 lira. Ve bunun karşılığında biz de sana şimdi yaptığımız gibi teşekkür ediyoruz destek verenlere. programı Bir program seç diyoruz, evet. ya sen seçiyorsun. E, açık gazete olmuyor yalnız bu haber programlarına destek olmuyor isim verilemiyor e, e, onun dışında başında ve sonunda teşekkür ediyoruz teşekkürler talih ediyoruz tamam. o bozuk paralar için teşekkür etmiş oluyoruz yani yani senin güzel... kocaman torba ha Bir tek kocaman kor büyük bir torba. Ama şöyle bir durum da var. Senin gönderdiğin kayıtların bunlarla alakası yok. Mesela gönde biraz önce dinlediğimiz kaydı hatırlıyorsun değil mi? Evet. Bu ikinci kaydın olmuştu. Bir tane daha göndermiştin. Evet. Ve açık radyoyla alakalı bir şey söylemek istediğin zaman kayıtlarına gönderebileceğin bir radyo aynı zamanda burası. Ege Hı. de göndermişti bize. Ege saatli marif takvim yapıyordu ağzıyla onu gördün mü? Ege. Dinlerim mi daha doğrusu? Ege genç bir dostumuz. Açık açıkcası dinlerken çıkan Saatli Marif tarfimin sesini ağzıyla yapıyor böyle düdüdüdüdü diye. Belki onu da çalabiliriz. Öyle belki diğer arkadaşlarına da seslenmek istersin. Radyoyu dinleyen senin yaşındaki genç arkadaşlarım varsa ee, siz de gönderebilirsiniz. Evet. Bir çağrı yapabilirsin Şöyle belki. buradan bir, bir, bir, bir parça getirdiniz mi? Bir e, müzik parçası çalmak yani, için. Purple Rain ise so Aa. söylemiştik. Yani bu nükleer savaşla karşı karşıya kaldığımız için Hı. belki tamam Evet tam <gülüyor> hatırlatmak bir. için bir şarkı. Ee, tamam onu çalmadan o zaman bir de tele destek telefonunuzu söylerseniz şurada camının üstünde yazılıyor. 212 <gülüyor> 343 341 341 343 341 Bekiper joke teşekkürü dinliyoruz. I never meant to call you when it's all Never meant to cause you any pain Bugün Stan'ı dinlediğimiz, dinlemekte olduğumuz şarkı Purple Rain'di. Nükleer Savaş'ın bahşetini anlatan şarkılardan biri. ve Böyle bir çok ciddi tehlike de var. Bizim yıllarda kaldı zannediyordu. Yeniden çıktı. Şimdi e, Talya Özgüven ve Petra Özgüven konuğumuz devam ediyorlar. ve Talya demin bir soru sordun sen. E, bu ne demek şimdi telefon sayısı veriyorsunuz şu kadar oldu diye. Bu şu demek yani burada yukarıda e, camın öbür tarafında da gördüğün ekranda sana da gösterdiğim ekranda arayan burada da telefon çalıyor. Sesi duyuluyor zaten. E, şimdi bu konuklar olduğu zaman duyulmuyor. Ama e, şey aslında duyulması da iyi olurdu. Niye evet. kaldırmışız <gülüyor> bu telefonu buradan? Niye çalmıyor? Duyuluyor mu? Ha. Ha, duyuluyormuş tamam. Yani telefon çaldığında duyuluyor ve sonuç olarak yukarıdaki genç arkadaşlarımız var. Abiler, ablalar var. Onlar telefonu alıyorlar ve bu böyle bir kolektif toplu radyoya destek verenlerin senin gibi desteklerini getirenlerin elden getirenleri falan da hepsini sol, hesaba geçiyorlar. Evet. Biz de onların destekçilerin listesini okuyoruz zaten. Mesela şu anda saat 12.30'a kadar 141 Kişi destek vermiş. Bunlar senin gibi elden getirenler, torbayla bozuk paraları biriktirip getirenler değil. Onu sordun işte. Zor bir soru sorabilir miyim Talya? Cevaplamak istersen hı hı. tabii ki. Genellikle bütün e, konuklarımıza sormayı zaman sana söyleyeyim ben bunu. Özel bir soru bu. Genel, e, böyle şey olduğu zaman böyle büyük röportajlar yaptığımız zaman sorduğumuz sorulardan bir tanesi bu. ...dünya nereye doğru gidiyor diye soruyoruz genelde. Ama ben sana bunu farklı bir şekilde söyleyeyim. Sence yaşadığın dünya, çevre, çevre nasıl bir çevre olmaya başladı? Bunu görebiliyor musunuz? Rahat mı, sağlıklı mı? Önceden Hı. daha temizdi. Yani Hı -hı. daha ha, e, temizdi. Artık böyle çöp torbaları var herhalde. Böyle ya da çöp atıyor insanlar. Bence eskiden daha temizdi. Eskiden daha temizdi. Peki şey olarak ağaç çok fazla görebiliyor musun? Ee, çok değil. Peki daha temiz bir daha ağaçlı yapabilmek için ne yapmamız lazım sence? Ağaçları kesmememiz, ağaç dikmemiz. Başka ne? Bilmem. Bilmiyorum. Denizler peki? Denizlere çöp atmamak. Hı -hı. Ee, Denizdeki hayvanları ağlamamak <gülüyor> ve onları kötü davranamak. Evet anladım Önemli bu söyledikleri. Bunları ileride biz de hatırlayalım tekrardan programları yaptığımız zaman. Zaten aynı şeyleri söylüyoruz biz zaman zaman. Ee, belki bunları da tekrardan kayda alıp hatırlatmak gerekebilir. Hem senin yaşındaki arkadaşlarına hem de senden büyük olan insanlara. Biraz önce sen sözünü ettin ya Can Ege'nin evet, şimdi Ege onun sesini. sesi de hazır vaziyette bir dinletelim bak açık radyonun açık gazete programının başlangıcını kendi ağzıyla yapan bir çocuk var. Merhaba bugün size bir sürprizimiz var Ege'den şimdi Ege'nin size sürprizi geliyor. kainatın tüm titreşimlerine Açık Radyo İşte Ege'de böyle diyor. Ne diyorsun bu işe? hatırladım da Ege'nin söylediği şarkıyı. Hayır. Çünkü <gülüyor> Ege'yi bilmiyorum. Bir de ben arabada tekrarlıyorum. Kendi, Kendi kendine tekrarlıyorsun. Neyi tekrarlıyorsun? Evet. Evet, çalan şarkıları böyle. Da, da, da. Konulara dikkat ediyor musun peki? Evet. Neler konuşuluyor mesela kulağına çalınan şeylerde, programlarda açık radyoda? Bilmiyorum. Tamam. Sen de zor soruyorsun. Zor sordun evet. <gülüyor> bu, bu soru da. Dünya nereye gidiyor diye sordum. Bundan daha zor bir soru var mıydı? Ama gayet güzeldi cevabını. güzel almayayım. bir cevap verdi ama şimdi radyodaki programları nasıl gitsin çocuklar? <gülüyor> evet evet. Kendi bir program yapsın işte. Kendi program yapsın evet gelebilir. Bizim bir sloganımız var, bir lafımız var. Açık Radyo'da herkes program yapabilir. Ve açık radyo, herkes destek olabilir diye. Nasıl slogan ama? Güzel. Ve, güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Peki. <gülüyor> e, yavaş yavaş bitirelim herhalde. Evet. E, ne demek Başka ne demek istersin? Önce Talya'dan alalım sonra Petra'dan. Hmm. Neyle ilgili? Niye? Burada burada olmaktan memnun musun mesela? Son söz evet, olarak söyle. Memnunum çünkü burası böyle insanlara bilgi veriyor İnsanlar burada e, radyoculuk yapıyor. Öyle. Evet. Tamam, bir sorum daha var. Sesini beğendin mi? Kimi? Kendi duyduğun sesini, kendi sesini beğendin mi? Hayır. Beğenmedi mi? <gülüyor> Kimse beğenmiyor zaten. Yok <gülüyor> Yo, ben beğeniyorum. Öyle mi? Benimki çok Ömer güzel Ömer Madra hariçmiş. <gülüyor> Biz o zaman çok teşekkür ederiz burada gelebildiğimiz için biz de çok, biz teşekkür, çok, ederiz. çok teşekkür ederiz İtalya. özellikle bu bozuk paralarla gelen destek <gülüyor> paha biçilmezdi eskilerin biz eskilerin dediği gibi çok mutlu ettin bizi yani gelerek çok teşekkür ederiz biz de BİFET'e önümüzdeki e, aylarda Ekim ayında gene galiba Evet e, düzenlenecek olan BİFET'te Boğazca Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali'nde görüşeceğiz evet. ve dinleyicilerimizi evet. oraya davet edelim Orada belki seninle de tanışma fırsatı bulabilen, bulabilecek olan dinleyicilerimiz vardır. Belki bizim e, radyonun programcıları arasından da oraya evet. film yapmak isteyecekler de çıkabilir. Katkıda bulunmak isteyecekler. Buyurun hepiniz bekleriz 10 14 Ekim. 10 14 Şimdiden Ekim'de. Evet. Safe Date. <gülüyor> evet. evet. Çok teşekkür ederiz. Tabii bize Çok... Bir parçamız daha var. Bir parça daha çalıyoruz. Ne çalıyoruz? İtalya'nın çok sevdi bulutsuzluk özlemini. Hayır ben çok sevmiyorum. <gülüyor> Sen Aa. çok seviyorsun. Aa, öyle mi? Ben çok şey <gülüyor> tamam. Herkes çok sever bulutsuzluk özlemini. Bütün şarkıda biliyordu ama. <gülüyor> <gülüyor> Artık dinlemiyoruz ki hiç. Dinlemiyoruz mu? Evet. Bozuk cd'si. Ha o yüzden. Tamam oldu. <gülüyor> bir şekilde onu hallederiz kendi aramızda. Yukarıda bizim büyük bir cd arşivimiz var. Belki oradan yardımcı oluruz sana. Ben Olursanız. Burada. Telefon numarasını tekrar söylemek ister misiniz? Ne çalıyoruz misin? e, ama hangi parçayı? Çimen. 212-340-340-440-440 e, Tepedeki çimen 25 Masmavini le masmavi nehrtasında uzanarak hayaller kurarak yüz savurarak vazgeçmek birden bire her şeyden vazgeçmek tepedeki kolmo insanlarını alebi birutan susunu bir kuşun kanadına takılmak vazgeçmek birden her şeyden vazgeçmek sadece gökyüzü sadece deniz. Sadece sen ve ben, sadece sevgi, hepsi bu, hepsi bu. in some Sadece sevgi Hepsi bu Hepsi bu Sadece gökyüzü Sadece deniz Sadece sen ben Sadece sevgi Hepsi bu